Rahimahullah bizlere diyor ki bâbun mâ câe fil istisgâ'i bil anwa. Yağmurun yahut da yıldızlardan yağmur yağdıracağını beklemek yahut yıldızların yağmur yağmaya sebep olacağına ummak ile ilgili bak Hatırlarsınız daha önceki bapta müneccimlikle alakalı tencimle alakalı yıldızlara bakarak ayın yörüngelerine bakarak onlardan bir şey çıkartma yeryüzünde olan olayların hadiselerin vuku bulan olayların göfteki yıldızlar ve ayın hareketleriyle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 Yağmurun yağmuru yağdıranın Allah olduğu inancına itikadı var asıl olarak. Allah Teala diyor Ânkebût suresinde men <gülüyor> min Onlara sorsan neredesin ki gökyüzünden yağmuru yağdıran kimdir? Ne derler? Fe ahya bihi'l-ardı min İşte yağmuru gök indirip ölü toprağı canlandıran, dirilten kimdir? ve Allah derler ki Allah'tır. Yani asıl yağmuru yaratanın, yağmuru indirenin kim olduğunu inanıyorlar? Allah Teala'nın olduğunu inanıyorlar. Kur'an'ın nasıyla. ile. önce bu suresi 65. ayet. Fe ensaeltehum men nazzala min es-sema'i ma'an. yağmuru indiren kimdir ve ahya bihil arda ba'de'l-mautih ölü toprağa, ölümünden sonra hayat veren kimdir bu yağmurla? Le'ekulun <gülüyor> Allah. Allah da derler. Ancak ancak şöyle bir inanış ve şöyle bir itikad da var. Yani şu, bu yağan yağmur şu falanca yıldızın hareketinden dolayı işte batıda bir yıldız batınca onun karşısında doğuda bir yıldız doğar. Bu da, yıldızın doğması sebebiyle yağmur yağar gibi allah Teala'nın sebep olarak şer'an yahut da kevnenin sebep olarak göstermediği şeyleri sebep olarak görmeleri onları yapmıştır? Küfre düşürmüştür. Onları küfre düşürmüştür. Peki bu küfür nasıl bir küfür? Allah-u Teala'nın sebep olarak tayin etmediği bir şeyi sebep olarak bizlere şer'i olarak şer'an ya da kevnen sebep olarak tayin etmediği bir şeyi bizlerin sebep olarak görmesi nasıl bir küfürdür? Üç, üç. Küçük sıfırdır. Küçük çektir. Allah Teala sebep görmemiş. Yani bunun sonucunda böyle bir sebebin olacağını ne yapmamış. Bildirmemiş. Selam. Aleyküm aleykümselamun aleyküm. Selam. Selam. aleyküm, selam. Selam. aleyküm selam. Selam. Tabii nadir de olsa <gülüyor> nadir de olsa ilim ehli diyor ki İlim ehli diyor ki yağmurun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 Ebu Malik el-Eş'ari sahabede bu isimle kaç kişi var arkadaşlar? Üç kişi var. Ebu Malik el-Eş'ari adıyla yani bu künyeyle üç kişi var. Bu hadiste bulunan kişinin adı diyorlar ki el haris i̇bn Haris hâris El-Şâmi. el, el haris i̇bn ül El-Şâmi. Ebu Malik el-Eş'ari diyor ki radıyallahu anh Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. اَرْبَعُنْ فِي اُمَّتِي مِنْ cahiliye الْجَاهِلِيَّةِ اَرْبَعُنْ فِي اُمَّتِي مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ Ümmetimin içinde dört yaşadıkları, yaptıkları dört şey vardır ki bu dört şey erbaun değil, erbaun. Bu dört şey cahiliye adetindendir, cahiliye işlerindendir. Alimler diyor ki cahiliye ikiye ayrılır. Bir mutlak cahiliye.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 ne olmuş? Bu dönem artık sona ermiş. Artık bir nur, bir elim geliyor. O dönemden sonra, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminden sonra artık hiçbir döneme olarak isimlendirilmez. Cahiliye dönemi olarak isimlendirilmez diyor alimler. Bir de ne var? Nisbi dönem, cahiliyet dönemi. Nisbi. Yani tümüyle cahiliyet dönemi değil ama işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu sünnetten elimden ayetlerden, ona inmiş olan Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığı <gülüyor> takdirde insanların düştüğü, düşmek zorunda kaldıkları o cahiliye. Buna da ne Biz Nisbi. Yani tümüyle değil. Diyor ki aleyhisselatü vesselam dört husus var ki ümmetin içinde yani ümmetin tümünün düşeceği anlamına gelmez bu arkadaşlar. Yani ümmetin tümü bu dört şeyi yapacak manasında değil. Yani, Ümmetim içinde sanabilecek dört fiil var. Dört şey var ki bunlar cahiliyedendir. Nedir? Bunların ilki. Ve diyor ki aleyhisselatü vesselam La yetrukûne hunne Ve bunu ne yapmayacaklar? Terk etmeyecekler. Yani bu devam edecek. Kıyamete kadar bu devam edecek. Bunların ilki ne? El-fakhru bil ahsab. El-fakhru bil ahsab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 Yani yıldızlar bakacak yıldızlara. Özellikle Araplar dediğimiz, biraz önce söylediğimiz gibi şu varmış. Yani batıda bir yıldız batınca karşılığında hemen doğuda bir yıldız çıkar. O yıldızın sebebiyle de yağmur yağdığına ne inanırlarmış. O yağmurun bundan dolayı yağdığını, yağdığına itirat eder, inanırlarmış. Aleyhisselatü Vesselam da bunu ne olarak niteliyor? Cahiliye işlerinden olarak.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 Bu da nedir arkadaşlar? Küçük, küçük şirk. Çünkü allah Teala'nın sebep olarak tayin etmediği bir şey sen ne yapıyorsun? Sebep olarak görüyorsun. Bu da nedir? Küçük, küçük şirk. Muskada da aynı açıklamıştık. Nazar boncuğunda da aynı şeyi açıklamıştık hatırlarsanız. Adam diyorsa ki ben bu nazar boncuğunun muskayı takıyorum. Beni koruyan Allah ama bu da bir sebeptir diyorsa küçük, küçük şirk. Diyorsa ki beni koruyan budur. Kalp artık oraya diyor, Oraya yöneliyor. O zaman nedir arkadaşlar? Bu büyük şirk şey, <gülüyor>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 Tehlikeli değil arkadaşlar? Diyor ki Aleyhisselatü üç tanesini saydık. Ne bunlar? El-fahru bil ve fil ansab, el-istisqa bin-nucum yidizlerin yağmur yağdığı sebeb-ulluğuna inanmak. ve niyaha niyaha ölünün arkasından çığlıklar atarak üstünü başını yırtarak yüzünü tokatlayarak feryat etmek bu da nedir arkadaşlar cahiliye <gülüyor> işlerinden cahiliye de yapılan adetlerden adetlerdendir devam diyor ki bu Vesselam, vesselsselam okulmez bu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 erkeğe burada bir işaret yok. Çünkü galiben genellikle bu fiili yapıyor. kimler yapıyor? Kadınlar, yapıyor? Kadınlar yapıyor. Görüyorsunuz televizyonlarda da haberlerde de, sağda solda cenazelerde de bakıyorsun. Adam cenazede ağlasa gözünden böyle eşler atıyor. Yavaş. yavaş yavaş içine atıyor. Ama kadınlara bakıyorsun ki Saç. işte saçını başını yolluyor, üstünü başını tırmalıyor yırtıyor, çığlıklar atıyor, bağırıyor. Bu cahiliye adetlerinden bir adettir. Ve ölmeden önce, tövbe etmediği takdirde karşılığı da verilecek ceza nedir? Ne diyor hadiste? Katrandan. Ne demek katran? Zift. Zift. zift. Asfalt var ya yolduk. Onda olan o zift var ya siyah. O ziftten bir ne giydirilecek ona? Gömlek. Elbise, gömlek. Ve ney? Uyuz. Tam bir. Uyuz hastalığından bir ney?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 Yapan kişinin azarlanması gerekendir nedir? Günah. Yani küfür bile tövbe edildiğinde ne yapılır? Affedir öyle değil mi? Allah'ın izni Allah tövbeyi kabul ederse affeder. İşte diğer günahlar da tövbe edildiğinde Allah'a ta'la affeder. Tövbe edilmezse diğer günahlar ne görevse Allah'ın dilemesine kalmış. Burada Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam bunun o kadar tehlikeli, o kadar Allah Teala'nın sevmediği, buzdüğü ve karşılığında böyle ağır bir ceza verdiği bir gün olarak bizlere ne yapmış anlatmış. Diyor ki: Müellif rahimehullah ve lehuma o ikisini rivayet ettiğine göre kim o ikisi? <gülüyor> Buhari ve Müslim.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 Aynı yerin ismi ne olarak dokunabilir? Hudeybiye diye okunabilir. Burası Mekke'ye yakın bir yer biliyorsunuz Hudeybiye. Şu andaki isminin Şuraysi. Ya yani o bölge şu anda ne diyorlar? Şuraysi diyorlar. Bu bölgenin bir kısmı Haram bölgesinden sayılmakta. Bir kısmı da Haram bölgesinin dışında kalmakta. Yemek yani ye o kadar yakın bir yer. Buradaki kuyudan dolayı buraya Hudeybiye denildiği söyleniyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretin kaçıncı yılında geldiği bir yer burası. Söylüyoruz sürekli. Hatırlayın, hatırlayın bakalım. Hicretin kaçıncı yılında geliyor oraya. Hudeybiyeye anlaşma yapılıyor. Hicretin altıncı yılında. Hicretin altıncı yılında geliyor Aleyhisselatü vesselam. İşte burada bir yaşanan olay var. Sahabe bunu anlatıyor. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem bize sabah namazını Hudeybiye'de kıldırdı. Ala ishri sema. Ala ishri sema. Neyin ardından sema Arapçada ne demek sema? Gökürdü. Tabi buradaki manası ne? Yağmur. Yağmura da ne deniyor arkadaşlar? Sema. sema. Çünkü yukarıdan yağdığı için yüksekte olan her şey Arapçada ne denir? Sema, sema denir. Yüksekte olan her şey ne denir? Sema denir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, cariye kadına sorduğunda Allah Allah nerededir? Kadın ne diyor? Fis sema. Fis sema. Ne demek fis sema? <Sessizlik> <Sessizlik> yani gökte. Yani yukarıda. yüksekte olan, yukarıda olan her şeye ne deniyor arkadaşlar? <Sessizlik> sema. Şey, yağmura da bu bakımdan ne, ne deniyor Arapçada? <Sessizlik> sema. Sahabe diyor ki ala isri sema ala isri sema Yağmurun ardından gecelin diyor, yağmur yağmıştı. O gecenin sabahında Allah Resulü aleyhissalâtu bizlere işte sabah namazı kıldırmıştı. Ne oldu? فَلَمَّا <gülüyor> اِنْصَرَفَ Selam verince, namazını bitirince اَقْبَلَا عَلَى النَّاسِ Ne yaptı? İnsanlara doğru yüzünü döndü. Fakal <gülüyor> insanlara dedi ki هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ Hal <gülüyor> ne dediğini biliyor musunuz? Elbette insanlar oradaki sahabeler Allah Teala'nın onlara ne dediğinin farkında, bilgisinde değil o an için. vesselam bunu biliyor. Niye bu soruyu soruyor? Onları ne yapıyor? Meraklandırıyor. Resulullah'ın böyle soru cevap metodu hadislerinde görülüyor yani yaygın böyle sorular soruyor sahabeye biliyor musunuz gibi sahabeler de diyorlar ki "Kalu Allahu ve Resuluhu a'lem." Allah ve Resulü bilir. bilir. Allah Teala'nın Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın vefat etmesinden sonra diyor ki alimler artık yani meseleyle ilgili soru sorulduğunda bilinmiyorsa neden mesela lazım? Allahu a'lem. Allah Allah allahu a'lem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hı hı. Vefat etti. Sahabeler diyorlar ki Allahu ve Resulü alem Kal Diyor ki aleyhissalatü vesselam Kal kale. Rabbimiz şöyle dedi Rabbimiz şöyle dedi Asbaha min ibadi mu'minun Bi ve kafirun Bu sabah Yani bu gecenin ardından yağmurun yağması ardından Kullarımdan bazıları bana mümin olarak sabahladı. Bazıları da kâhir olarak sabahladı. Yani onları bu küfre düşüren, o tevhidin kemalini zedeleyen husus konu ne şimdi aslında ona gelecek? E onu bildikten sonra bugün insanların düşmüş olduğu, bırakın tevhidi zedelemeyi, tevhidi kökünden kazıldığı şeyleri düşünün. İtikatları, inanışları, söylemleri, eylemleri. Yani tevhidi zedelemeyi bırak, parayla kökünden kazıyıp yerinden koparıp attı. Öyle sözler duyuyoruz ki, öyle fiiller görüyoruz, öyle ameller işlenirken görüyoruz ki subhanallah diyorsun. Yani. Ne diyor Allah Resulullah Aleyhisselam? Rabbiniz şöyle dedi. Burada Allah Allah'ın kelam ile ilgili ne var? Bir delil var. Ehli sünnetin kullandığı bir delil ne arkadaşlar? Bunu da hatırlatalım size. Akidetul vasıtiyeti de almıştık. Evet Mustafa. Allah-u Teala'nın konuşma sıfatı var. Onu bir de tehlike kabul ediyor. Eksikliklerle, hatalarıyla. Allah-u konuşur ama burada ince bir yere gönderme var. Bir deli çıkarıyor ehl-i sünnet Teala'nın konuşma sıfatıyla alakalı. Bilediğinde Allah-u ne var? Konuşur. Yani Allah-u Teala'nın konuşması hem zati bir sıfat ezelden o sıfata muttasıf o sıfatla vasf olmuş ezelden konuşma sıfatı bir de bu sıfat hem zati sıfat dedik bu şekilde zatının muttasıf olduğu ezelden bu yana olan bir sıfatı bir de fiili bir sıfatı ne fiili sıfatı diledi ya, diledi. Allah Teala dilediği zaman ne zaman dilerse o zaman ne var diledi. konuşur o gece sahabelerden bazıları o sözü sarf edince yağmur şu falanca yıldızın sebebi deyadı deyince Rab Taala ne yaptı? Konuştu. Diledi ve <gülüyor> konuştu. En üstüne böyle inanır. Allah Teala dilediği zaman ne var? Konuşur. Konuşur. de ehli ne diyor? Maturidiler, eşariler. Ne diyorlar? Allah Teala'nın konuşma sıfatı eskiden. Ezelde. Ezelde. Konuşmuştur. Bitti. Konuşmuştur diyorlar. Yani bakın, delillerin birçoğunda ne var? akide ile alakalı, kurt tehdit karanlığı birçok delil var. Bir bakımdan, bir vecihten, bir yönden değil. Şiralı Aleyhisselatü Vesselam açık diyor ki: "Fe men men qala mutrina bi fadlillahi ve rahmetihi fe zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab." Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Kim Allah'ın fazlıyla ve Allah'ın rahmetiyle yağmur yağdı d'iyse eğer mümin bi kâfirun bil kevkem. ne olmuştur bu Allah Teala diyor ki bana iman etmiş mümin olmuştur yıldızlarını yapmıştır i̇nkar etmiş. inkar etmiş yalanlamıştır tevhidin kemali zedelenmemiş Bu ammâ men kâle mutirnâ bi naw'i kaza ve kaza ama kim de dediyse ki falanca yıldızın sebebiyle yağmur yağdı fâ zâlike kâfirun bi bana küfür etmiş beni inkar etmiş ve mu'minun bil kevâkim Yıldız'a da ne yapmış olmuştur? iman etmiş. Peki bu da küfür hangi küfür? Hangi küfür arkadaşlar? Küçük küfür. Küçük küfür. ne bilen küçük küfür buradaki? Yani Seyf olarak görüyorlar. Seyf olarak gördükler içinde ama Allah Allah sonuçta bunları ne yapmışlar? Yani bunu niye küçük küfür olarak bu, bu olayda haller çıktılar. Yani burada nimetin inkarı var. Nimetin inkarı var. Arapçada nimetin inkârına. ne nasıl ifade ediliyor Arapçada? Ne deniyor? <gülüyor> Küfranın ni'me. Nimetere yapmak küfür etmek yani. Nimetin kadrini, kıymetini bilmemeye deniyor. Nimetel küfür etmek deniyor. Neden bunlar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 onlara kafi gelecek miktarda 3-5 damla yağıyor yahut hiç yağmıyor yine bakıyorsun ki hava normal bir şekilde açılıyor yani bulutlar dahi yağmurun yağmasına sebep değil, değil bu manada yani evet allah falan Teala yapmış bunları yani ya, bulutlar geldiği zaman Allah dilerse ne oluyor o bulutlardan yeryüzüne yağmur yağıyor Allah onları bir sebep kılmış ama bu her zaman geçerli bir şey değil, değil. yağmaya da biliyor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 iğrenç, süsleyen insanla sağlık, sıhhat, bütün bunları veren Allahu Teala'ya ortak koşanı düşünün. Bunun küfrü, bunun nimeti olan saygısızlığını düşünün. Ya yani şirk ne kadar, şirkin ne kadar iğrenç, ne kadar büyük günah olduğunu bir bakımdan da böyle anlayabilirsiniz. Ya yani Allah Teala bütün nimetleri vermesine rağmen, sana bütün iyiliklerde ve ihsanda bulunmasına rağmen insanlar bu, bu nimeti vermesine rağmen bakıyorsun ki adam çıkıyor başı sıkışmış, şeyhinden yardım istiyor. Kurban kesecek, gidiyor, kabrin türbenin önünde kurban gidiyor. Allah-u Teala'nın hakkı, hukuku nerede? O yüzden Allah-u Teala, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا Allah-u Teala, kendisi teşrik koşmayı ne yapmaz? Asla affet. وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِي مَنْ يَشَرِ Bunun dışındaki neyleri?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 adama dediğin zaman ya nedir? Bir açıkla Allah tarahının sakındırdığı, peygamberinin sakındırdığı insanların yanlış bir sözden dolayı kafir olarak vasfedildikleri müşrik olarak vasfedildikleri bu nedir? diye sorduğunda adam şirk Allah'tan başka Allah vardır demek Allah'tan başka yaratıcı vardır demek gibi hep yanlış tariflere, yanlış şıklara yöneliyor insanlar Doğru cevap bir tane. Ama buna önem verilmediği için, bunun müdaresesi, sohbetleri yapılmadığı için, insanlar ayetleri, hadisleri elberlemedikleri er için şeytan insanların karşısına geçip öyle oyunlar oynuyor ki, öyle inanışları, öyle itikadları onlara vahiy ediyor ki, şaşırıp kalıyorsunuz. Yani teknolojik olarak modern çağda yaşamamış, yaşamış olmamıza rağmen modern çağın, çağın insanları olarak sokakta gezen toplulukları görüyorsunuz. Oturup konuştuğunuz zaman öyle şeylere inandıklarını duyuyorsunuz ki inanın 1400 sene önceki canlı canlı kızını toprağa gömen insanın itikadı ile aynı itikadı sahip Birçok orada baktığında. Ne kadar büyük bir çelişki değil mi? Yani 1400 sene önce o dönemin çöl insanlarının teknolojinin hiçbir şeyini görmemiş insanların batıl olarak, hurafe olarak inandıkları birçok inanışlar bugün hala bu çağda ne oluyor? Devam ediyor, yapılıyor. Mesela kurşun döküyorlar biliyorsunuz, kurşun. Gördünüz mü ki o kurşun döküyorlar? Eskiden küçükleri götürürlerdi. Tabii benim bile küçükken başımdan geçmiş duruyor yani. yani. Benim bile başımdan geçmiş duruyor. Küçükken yani bir komşunun evinde öyle bir olay. Kafanda su, tavada suyu ne yapıyorlar? Gezdiriyor. Üzerine ne yapıyor? Bilmiyorum. Kurşunu atıyor. Ondan sonra diyor. Kurşun ne yapıyor? Şekil alıyor. <gülüyor> Şekil alıyor. Ve bunun ne yaptığına inanıyorlar? Senin üzerindeki nazarı, göz değmesini kaldırdığına, seni koruyacağına inanıyorlar değil mi? Şimdi değil mi? <gülüyor> Başından böyle olaylar geçen vardır yani. Bakın biz burada tevhidi okuyan insanlarız. Bizim Türkiye'de de yaygın. Türkmenistan'da yaygın mı? Kurşunduklar, değil mi? Meşhur, Efendim? Meşhur. Çok meşhur, değil mi? <gülüyor> Bu arkadaşlar çok eskiden beri uygulanan bir adet. Hatta bunun yıldızlarla alakalı bir şey olduğunu söyleyenler var. Şirki görüyor musunuz? İnsanlar ne yaptıklarını bilmeden çeşit çeşit. Bakın yani. Çağlar boyunca nesillerden nesile ne olmuş bu? Yani aktarılmış. Geçmiş aktarılmış. Ve bunu arkadaşlar bugün, hani demin dedim ya en modern görmüş olduğunuz insanı bile biraz böyle işleri tasgilsin. Hemen varsa mahallesinde komşusu teyzesi ne diyor ona, bir kurşun dörtte şu üzerindeki şey ne olsun kara bulutlar bir dalsın Hadi bir kişik. Başına i̇tikadına Gözün göz yanarsa, giderse nazardan <gülüyor> kişinin itikadına göre, onu yapanın itikadına göre. Bu küçük şirk de olabilir. Büyük şirk de olabilir. Yani durum bu kadar tehlikeli. hadis مِنْ حَدِيْسِ اِبْنِ عَبَّاسِ بِمَعْنَاهِ وَاَرِفْ رَحِيمَهُ اللّٰهِ Burada yine bir yanılgıya düşmüş, vehmetmiş, rahimahullah. <gülüyor> Buradaki hadisin Buhari ve Müslümin tarafından rivayet olduğunu söylüyor. Halbuki bu sadece Müslümin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bu son hadis. Diyor ki İbn Abbas bu manada ne yapmıştır? Aynı şekilde bu olayı bize aktarmıştır. Kâl <gâle> ba'dühüm lekad sadakna kaza ve kaza. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırınca bazıları diyor ki falanca yıldız ne yaptı? Yağmur Rabb bizi kavuşturdu. Yağmurun yağmasına sebep oldu. Onun sayesinde yağmur yağdı. Böyle diyorlar. Ve ardına Allah-u Teala şu ayetler indiriyor. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هَذ۪ي Allah-u Teala şu ayetler indiriyor. فَلَا أُخْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Diyor ki Allah-u Teala, yıldızların yörüngelerine, konaklama yerlerine yemin olsun. Ve فَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُوا azim. Çok büyük bir yemindir, şayet bilseniz. Allah-u Teala bakın, yemin. Allah-u mahlukattan bazı şeyleri adına yemin etmesi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor. Allah'a yemin edebilir. Ama bizler yemin edebilir miyiz? Allah'tan başkasının adıyla edemeyiz. İnnehu lekur'anun kerim Bu Kur'an çok terim. Bol hayrı olan. Onurlu, değerli bir Kur'an'dır. Kerim Cömert insana da kerim deniyor. Bu Kur'an niye cömert, niye kerim? Çünkü insanlara sürekli ne dağıtıyor arkadaşlar? Hayır, Hayır dağıtıyor. Hayır yollarını gösteriyor. Ne kadar büyük bir nimet değil mi? Yani sana şimdi düşün, bir yolunu kaybetmişsin, bir yerde bir yer bir yere arıyorsun, adam'a soruyorsun. Yani dolaşmışsın, yorulmuşsun, artık yeter diyorsun. Aynı yere on kere geçmişsin Adam diyor ki, ya abi, şu sokaktan girdiğin zaman gideceğin yere varırsın. Sana ufak bir yol gösteriyor, oradan bir gidiyorsun pat istediğin yere çıkıyorsun. Vay diyorsun adam. Allah razı olsun adamdan diyorsun ya. Ne kadar iyilik yaptı bize. bize Şu arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim işte insanlığı bütün bu sapıklıklardan, karanlıklardan, dalaletten ne yapmış çıkarmış, kurtarmış. Hayrı bol. Bir kitap. Fi ikdabin meknun. Bu kitap korunmuş bir kitaptır. La yemessehu illa'l mutahharun. Baya suhu illal mutaharun. <gülüyor> Bunu ancak kimler eller temizlenmiş. temizlenmiş olanlar. Buradaki kitabın levhi mahfuzdaki kitap olduğunu söyledik. Tefsir alimler. Bir görüşler. Bu ayetteki kitap. Ya levhi mahfuzda Allah karan birden topuz engirdi o kitap. Bir görüşe bir tefsir alimlerin görüşüne göre de meleklerin elinde bulunan kitap. Ama Cumhur çoğunluk ne diyor? Evet. Leyh-i mahfuzdaki kitap. Ve bunu ancak temizlenmiş olanlar dokunurdan. Maksat kim onlar? Evet. Eğer Leyh-i mahfuzdaki kitapsa o. Evet. Kimler onlar? Söyleyin evet. arkadaşlar, biz Melek melekler. Yani bu ayet, bu ayetin ona ancak temizlenmiş olarak, ola, temizlenmiş olanlar dokunur, dokunabilir, dokunmaktadır ayeti. Kiminle ilgili? Kiminle ilgili? ilgili. Evet meleklerle Ama bu şu demek değil. Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunulabilir demek değil. Cumhurun, dört mezhebinin görüşü de ne arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunulmak. Hatta Şeyh Sabi, normal namaz abdestin onun girer. Şeyh Hulusi i̇bn de dediği gibi allah Teala bize burada bir neyden bir şey? Bize haber veriyor. Meleklerden haber veriyor. Ne diyor? Melekler ona ne, nasıl ancak dokunabilir? Onların vasıfları nedir? Temiz oluşlarıdır. Bu temiz oluşlarının bize haber verilmesindeki gaye maksat ne? Yani bu haberin ardında yatan hikmet ne? Onlar böyleyse eğer siz de ne yapın? Ona böyle de koyuluyor Şeyh Hulusi'nin diğer deliller de var. Diğer delillerle birlikte toplandığında dört mezhepte aynı görüşte tanınmış, bilinmiş alimlerimizden Şeyh Abduraziz bin Baz, Şeyh Sarel-i Hüseymin da aynı şeyi söylüyor. Abdestsiz, Kur'an'a ne yapılmaz? Tutulmaz, dokunulmaz. Ama bu ayet, bu Vakıa suresindeki bu ayetin işaret ettiği, temizlenmiş olanlar kimlerdir? Birindir. Meleklerdir. Yine burada bir ince bir işaret var. Yani Kur'an'a dokunabilenlerin özelliklerinden bahsedilirken, onlar hakkında ne deniyor? Temizlenmiş olanlar. Neyden temizlenmiş olanlar? Sadece necasetten değil arkadaşlar. Günahlardan, şirkten, onların pisliklerinden temizlenmiş olanlar demektir. Yani burada da yine alimler bir, bir öğüt veriyorlar bize bu ayetle ilgili olarak bir tefsir yapıyorlar. Diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'i okuyup onunla hal olmak isteyen, ondan istifade etmek isteyen, onun ayetlerini fehmetmek isteyen, anlamak isteyen, insanın günahların fisliklerinden ve kirlerinden arınmış olmaya çalışması lazım. allah Teala burada meleklere bunu söylüyor. Melekler ki onlar La yasun Allah Allah'a ne yapmazlar? İsyan etmezler. Emrettiği konularda وَيَفْعَلُونَ مَا umarun Kendilerine emrolunduğu olan şeyleri ne yaparlar? Yaparlar, yerine getirirler. Eğer bizler de kendimizde Kur'an'a karşı bir kusur, taksirat, eksiklik görüyorsak, onu okuduğumuz zaman bir şey fehmet etmiyorsak, ona giden yollar hep bize kapalıysa, o zaman şöyle kendimizi biraz daha çekidüzen verip, kendimize ne yapmalıyız? Tathir etmeliyiz. Yani... Temizlemeliyiz. Neyden? Günah yaslığından. Günahların kirlerinden. Önce kalbimizi, sonra dilimizi, sonra bedenimizi ne yapmalıyız? Bunlardan temizlemeliyiz ki, Kur'an bize ne olsun? Kolay olsun. Ve le gad Kur'an Biz Kur'an'ı ne yaptık? Okumak için, ondan öğüt almak için kolaylaştırır. Kolay. Fe el min muddekir. Onu okuyup öyle alan var mı hani? Demek ki Kur'an ne? Arkadaşlar okunması kolay. Anlaması kolay. Ama kimler için? Temizlenenler için. Arunanlar için. Bu sebeple herkes kendini şöyle bir silke, silkelemeli. Hizaya çekmeli. Dersimizin başında söylediğimiz üzere. Niye? Kur'an'la kendi aramda bu kadar büyük engeller var. Niye Kur'an'la aramda bu kadar uzun mesafeler var? Niye okuyamıyorum? Ramazan ayı yine geldi. Hala bu yaşıma kadar hatim edemedim. Hatip etmedim. Bu eksik. Içindeyim. Ramazandan Bu Ramazan'a 11 ay geçmiş. Kur'an'ı elime sadece 3-5 kere aldım, okudum. Bunların hepsinin sebebi nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Elinden bahsetmiş olduğumuz. Tenzilun min Rabbil alemin O alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Efe bihazel hadithi entum mudhinun Siz bu hadisi, bu konuşulan, bu ayetleri mi yalanlıyorsunuz, küçümsüyorsunuz? Ve teca'alune rizkakum Geldi. Ayet, iki defa zikretti ayet Müellif Rahimahullah Muhammed ibn Abdül Vahhab وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Allah Teala'nın size rızık olarak göndermiş olduğu o rızkı yalanlayarak ona ne yapıyorsunuz? Şükrediyorsunuz. Yani niye? Dedi ki Allah Teala semadan ne? Yağmur yağdırmış. Gökten bizlere yağmur indirmiş. Bunun mucidi, yaratanı, müsebbibi Allah Allah Teala ama bazıları ne yapmış? Bunun sebebinin bazı yıldızlar olduğunu söylemiş. Allah-u Teala hemen uyarmış. Akabinde bu ayet indirmiş. Evet dikkat çekilen konuları okuyalım. Vakıa suresindeki 82. <gülüyor> ayetin konuya ilişkin tefsiri. Evet. Cahiliye işlerinden olan dört husustan söz edilişi. Bu işlerden bazısının küfür olduğunun belirtilmesi. Evet bunlardan bazıları küfür olarak Hadi hadislerde. İslam'da küfür sayılan bazı işler içerisinde onların dinden çıkarmayan türdeki küfür hükmünü alanları vardır. Büyük küfür ve küçük küfür olarak ne yaptık? Açıkladık. Büyük küçük küçük olarak. Bunlardan bir tanesi ne? Allah-u sebep olarak tayin etmediği bir şeyi sebep olarak görmek nedir? Küçük. Küçük. Şirk. Evet. Yani yıldızların yağmur yağmasından sebep olduğuna inanmak nedir? Küçük. Küçük. Küçük. Evet. Evet. Allah Teala'nın insanlara nimet olacak şeylerin indirilmesi durumunda onların iki kısım olduklarını bildiren buyruğu kullarımdan bir kısmı bana inanan müminler, bir kısmı da küfre girenler olarak sabahladılar. Evet bunu değindik, açıkladık. Nimeti Allah'ın lütfu ve rahmeti olarak ona nispet etmenin iman demek olduğunu hiç hatırlan çıkarmamaktı. Evet. Yine nimeti Allah'tan başkasına lismet etmenin de küfre girmek demek olduğunu hep hatırlamak. Evet, bu yani büyük küfür de olabilir, küçük küfür de olabilir. Evet. evet, falan ve filan yıldız gerçekten doğru çıkmıştır. Sözü gibi bir sözün nereye varacağını kestirmek. Evet. Alimin meseleyi öğrenci nezdinde soruyla açıklığa kavuşturması... Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz sözü? Bunu ifade ettik aleyhissalatü vesselam. Sahabeleri teşvik etmek. Onları e, meraklandırmak için. Heltedrûne mâ zâkâle rabbukum. Biliyor musunuz Rabbiniz ne dedi? Gibi ifadelerle onları ne yapıyor? Meraklandırıyor. Evet. Ölünün arkasından feryat edip dövülen kadının azap ile tehdit edilişi. Evet. Kadın veyahut erkek. Yani bu hareketi bu niyaha dediğimiz arapçada bunun adı ne? Niyaha Ölünün arkasından çığlıklar atarak bununla birlikte kişinin üstünü başını parçalayarak kendine vurması, ağıtlar yakması buna ne deniyor? Niyaha deniyor. Bu cahiliye adetlerinden bir adettir ve hala günümüzde de bakın devam etmekte Sahibi yapan kimse tövbe etmediği takdirde nedir? Katrandan kendisine bir neyi giydirilecek kıyamet Gülüyoruz. gününde? Elbise, elbise. giydirilecek. Zift. Bunun cezası bu şekilde. Öğretmek lazım, nasihat etmek lazım. Çevremize anlatmamız lazım. Subhanakallahumna bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah. <gülüyoruz>